Evet, en son kaldığımız yer Kur'an'dan inen buyruklar. Evet, buyur kardeş. Kesin ve mutlak olarak Kur'an'ın ilk inen buyrukları, El-Alak suresinin ilk beş ayetini teşkil eden şu buyruklardır. Biraz daha sesli. Rabbinin adıyla oku. O insanı Alak'tan yarattı. Oku. Rabbin en kerim olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini o öğretti. Alak 15. 5 Şimdi Şeyh İbni Hüseymin Rahimallah diyor ki Kur'an'dan ilk inen buyruklar diye bir başlık atıyor. Bahis konuşuş şu kardeşler. Kur'an'dan ilk inen ayetler hangisidir? Bu başlıkla kastı bu Şeyh İbni Hüseymin. Sonra diyor ki kesin ve mutlak olarak Kur'an'ın ilk inen buyrukları Alak suresinin ilk beş ayetini teşkil eden şu buyruklardır. Demek ki Şeyh İbni Hüseymin'in tercihi neymiş? Kur'an'dan ilk inen ayetler Alak suresinin şu buyruklarıdır diyor ve sayıyor onu e, ve e, zikrediyor onu. Rabbinin adıyla oku, o insanı Alak'tan yarattı, oku Rabbin en kerim olandır, o kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini o öğretti. Yani demek Şeyh İbn-i Hüseyin'in tercihi neymiş kardeşler? İlk inen buyruklar Alak suresinin başları. evet Bundan sonra vahiy bir süre gecikti.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 Buhari ile Müslim'in sahillerinde Ayşe radıyallahu anh'tan vahiyin nasıl başladığı ile ilgili olarak şöyle dediği rivayet edilmiştir. Yani edelim. Şeyh İbn-i Hüseyin rahimullah Buhari'deki ve Müslim'deki bu rivayeti Ayşe radıyallahu anh'tan gelen bu rivayeti sözüne delil olarak getiriyor. Hangi sözü? Alak suresinin Alak e, suresinin ilk beş ayetinin ilk indiğine dair delili ne yapıyor? Getirmiş oluyor bu hadisle. Evet. Neymiş delil? Evet. Nihayet o Hira dağındayken hak vahiy ona geldi. Melekler, melek gelip ona oku dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben bilmiyorum dedi. Diye hadisin geri kalan bölümlerini zikrettiler. Bu hadiste şu ifadeler ifadelerde yer almaktadır. Daha sonra dedi ki Yaratan Rabbinin adıyla oku. İnsana bilmediğini öğretti. Yani bu bizim bildiğimiz Sira mağazasında geçen meşhur olay. Bu hadisi bu karbüsünde yer alıyor bu. Bu hadisi Şeyh İbn-i Hüseyin Merafemoğlu'na delil olarak getiriyor. Ne? Alak suresinin ilk inen, Ayak Suresinin ilk ayetlerinin, ilk Kur'an'dan ilk inen ayetler olduğuna dair. Evet. Yine Buhari ile Müslim'de Cabir radiyallahu anh'tan gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahyin bir süre kesintiye uğraması fedretini anlatırken şunları söylemektedir. Ben yürüyorken ansızın semadan bir ses işittim. Bir hadisi zikretti. Hadiste şu ifadeler de yer almaktadır. Yüce Allah ona Ey örtünüp bürünen, kalk ve artık uyar, buyruklarından itibaren pesliklerden uzak dur, buyruklarına kadar... Bu hadiste ayarlarından... Evet, bu hadiste Bukhari, Müslim rivayeti kardeşler. Bu hadiste de ne var? Müddessir suresinin inişinden bahsediyor. Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Ben yürüyorken ansızın semadan bir ses işittim diyor. Sonra ne yapıyor? Zaten Müddessir'i söylüyor. Evine gidiyor, örtün beni diyor. E, o da Allah Azze ve Celle de ey örtünüp bürünen Muhammed şeklinde ne yapıyor? Ayetleri indiriyor. Bu da Müddessir'in inişine değil. Şimdi Şeyh İbni Hüseyin bir işgalmiş gibi görülen bir Rus'a burada değinecek şimdi. Evet devam edelim. Diğer taraftan haklarına ilk defa indirildikleri belirtilmekle ilgili birlikte belli bir şeyi göz önünde bulundurarak indir indirdikleri kasteden buyruklar da vardır. Evet. Buna göre buradaki ilklik kayıtlı bir ilkliktir. Cabir Radiyallahu anh'tan Buhari ile Müslim'de yer alan şu hadiste görüldüğü gibi Ebu Selim'e bin Abdurrahman ona Kur'an'ın hangi bölümü ilk olarak nazil oldu diye sordu. Cabir, ey Bakın dikkat edin. Kur'an'ın ilk bölümü hangisidir, inen ilk bölümü hangisidir şeklinde soru soruyor. Cabir radıyallahu nasıl cevap veriyor? Müddestir diye cevap veriyor. Şimdi Şeyh İbn Hüseyin bu rivayeti zikrediyor. İşte zaten bu rivayetten dolayı bazı halimler diyorlar ki hayır. İlk inen Alak suresi değil, müddestirdir. Bunu zaten delil getiriyorlar. Şeyh İbn Hüseyin bu işgale ne yapacak? Cevap verecek. Tamam Şimdi Devam edelim. Cabir ey örtünü örünen dedi. Ebu Seleme dedi ki: Bana ilkinen buyurun, yaratan Rabbinin adıyla oku. Buyruğu olduğu haber verildi. Cabir dedi ki: Ben sana ancak Resulullah sallallahu Bildirdiğini söylüyorum. Resulullah sallallahu buyurdu ki: Ben Hirâ'da ibadete çekildim. İbadet suretini sünnemi bitirince aşağı indim. deyip hadisin geri hadisin geri kalan bölümünü nakletti. Bu hadiste şu ifadeler yer almaktadır. Hatice'nin yanına vardım. Onlara ben örtünüz ve üzerime soğuk su dökünüz dedim. Üzerime ey örtünük bürünen buyruğundan itibaren pisliklerden uzak dur buyruğuna kadar olan bölümler nazil oldu. Şimdi bakın kardeşler. Şeyh İbn Hüseyin ne dedi? İlk neymiş? Alak. Sonra ne yaptı? Bir süre diyor vahiy kesildi bir süre sonra. Sonra müddessir indi. Bu müddessirin iniş kıssasını da hadisten ne yapıyor?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 Şimdi Şeyh İbni Hüseyin bu işkale şöyle cevap veriyor kardeşler. Okusun şimdi kardeş. Cavir radıyallahu anh'ın sözüne ettiği bu ilklik vahyin fecete kesilmesi itibariyle ilk nazil olan buyruklar. Bakın Cavir radıyallahu anh bir ilklikten bahsediyor değil mi? Şeyh İbni Hüseyin diyor ki buradaki ilklik Cavir radıyallahu anh'ın sözündeki ilklik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 Yani Cebrail'in Hira mağarasına gelip Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i sıkıp oku dediği meşhur hadis. Şey delil olarak ne yapıyorlar? Getiriyorlar. Ve Allahu alem racih olan görüş de bu. İlk inen ayetler raci olan görüşe göre ilk inen ayetler Alak Suresi'nin ilk beş ayeti. Çünkü neden? Ayşe radıyallahu anı hadisi çok açık kardeşler. O Hira mağarası hadisi ilk inen buyruklar olduğuna dair çok açık. Peki kardeşler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 İlk inen sure hangisidir dendiğinde o da Alak'ta ise hata ederdi. Neden? Çünkü Alak tamamıyla inmedir. İlk besayeti indi değil mi ilk inerken? Ama Müddessir tam olarak indi diyorlar. Dolayısıyla Cabir radıyallahu anh'ın sorusuna binaen Cabir radıyallahu anh da o soruya mukabil cevap verdi. Yani kendisine sorulan soru tam olarak inen sure nedir? şeklinde soruldu. O da El Müddessir'dir diye cevap verdi diyorlar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 Cabir radıyallahu anh'ın ilkten kastı genel anlamdaki ilklik, ilklik değildir. Fetret döneminden sonraki ilkliktir. Yani vahyin kesilmeye uğradığı o dönemden sonraki ilkliktir. Dolayısıyla mutlak ilklik değil, kayıtlı ilkliktir. Neyle kayıtlı? Vahyin kesilmesiyle kayıtlı. Yani bu iflik vahyin fetrete kesilmesi itibariyle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 Şöyle bir ifade var. Saya dengar Sallallahu aleyhi ve sellem ve berkata, dia berkata Ve fakta wahyu. an Sallallahu vahyi. Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem vahyin bir yang uramasnya, dia berkata, dia berkata tentang fakta wahyu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wahyin Sallallahu aleyhi ve sellem vahyin bir yang uramasnya, dia berkata, dia berkata tentang fakta Sonra devam ediyor Resulullah. Diyor ki ben yürüyorken ansızın semadan bir ses işittim diyor. Sonra o kıssayı söylüyor. Hani o müddessirin indiği kıssayı zikrediyor. Gördünüz mü? Rivayetin başında nasıl bir ifade var? Semi'etun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve huve yuhaddisu en fetratil vahli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahlin bir süre kesintiye uğramasını anlatırken şunları söylediğini işittim peygamberden diyor. Sonra müddessiri anlatıyor. Demek ki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 O yüzden diyor ki semi'atun nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ve o yuhadisun nasretel vahyi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den vahyin bir sure kesintiyi uramasını anlatırken şunları söylediğini işittim diyor. Sonra Müddessir'in indiği kıssayı söylüyor peygamberden naklediyor. Bu cevap da güçlü. Bu da ikinci cevap. Bir cevap daha veriyorlar kardeşler. O da 3. cevap ki bu benim eee kalbimin meyl ettiği en güçlü cevap budur. Bu ikinci cevabı dediğimiz gibi Şeyh İbni Hüseyin tercih ediyor. Bakın üçüncü cevap da şudur ki kardeşler Cabir radıyallahu anh'ın Hira mağarasında vahyin indiğine dair bir ilme sahip değildi. Allahu alem. Cabir radıyallahu anh Hira mağarasında Resulullah'a daha önceden vahyin indiğine dair bir ilme sahip değildi. Yani bilmiyordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sadece müddessirin inişini biliyordu. Sadece müddessirin inişini işitmiştir kendisine Müddessir'den önce ayetlerin indiği zikredilmemiştir, söylenmemiştir. Ve bu nedenle ilk inen surenin El-Müddessir olduğunu hükmetmiştir. Yani Câbir radıyallahu anh ilk inen ayetler hangisinden dinde? Müddessir'dir cevabını vermesinin sebebi Allahu Alem, Racih olan Alak surelerinin inişine dair bir ilme sahip olmamasıydı. Bu yüzden bu cevabı ne yaptı? Verdi. Şimdi Şeyh İbn Useymin'in cevabını okuyalım ki ikinci cevaptı bu. Böylece anlamış olacağız inşallah. Evet, Cabir radıyallahu anh'ın. Evet oradan devam edelim. Cabir radıyallahu anh'ın sözünü etti bu iltik. Vahyin fetrete kesilmesi itibariyle ilk nazil olan buyruklardır. Yani vahyin fetrete kesilmesi itibariyle ilk nazil olan ikinci cevap dedi ki evet. Yahut da risalet ile risalet ile ilgili ilk nazil olan buyruklardır. Çünkü İkra, El-Alak suresinden ilk nazil olan buyruklar ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuvveti sabit olmuştur. El-Muddesi suresinden ilk nazil olan buyruklar ile de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitaben kalp artık uyar buyruğu ile de misaliyet verilmiştir. İkinci bir illet daha getiriyor e, Şeyh i̇bn Semin. Ya da diyor, bunun sebebi şudur. İkra suresinden ilk nazil olanlar Bakın diyor ki Yahud Risalet ile ilgili ilk nazil olan buyruplardır. Müddessir'in ilk inmesini, kastı, Cabir radıyallahu anh bundan kastı aslında Risalet. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne deniyor? İkra ile ne oldu? Nebi oldu, nubuvet. Müddessir ile ne oldu? Resul oldu. Çünkü Resul'ün asıl görevini kalkıp uyarmasıdır. Müddessir ile ilk uyarma. Söz konusu doğru mu? Alakla değil. Alakla oku diyor. Kendi nefsine okuyacak. He? Oku diyor doğru mu? <gülüyor> Müddessille ne diyor? Kalk uyar. Yani müddessilde tebrih görevi var. Yani Resullüğün asıl amacı var. Doğru mu? O yüzden buradaki ilklikten kasıt yani ilk Resul, ilk Risalet müddessilledir. Cavirin kastı odur diyor. Ya da böyle cevap verilir diyor yani Şeyh İbn Hüseyin. Anladık mı kardeşler? He? O yüzden e, Muhammed bin Abdulrahab da ne diyor zaten Üç Esas Risalesi'nde Nubbi'e bi ikra ve ursile bil muddettir. Ikra ile ne oldu? Nebi oldu. Müddessir ile Resul oldu. Anladın? O yüzden cabirin kastı diyor, itlikteki kastı Risalet anlamındaki itliktir. Anladık mı? Evet. Şey, bu da bir cevaptır. Evet. Bundan dolayı ilim eyle şöyle demişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ikra Oku emre ile nubuhat el muttesi suresiyle de risalet verilmiş. Evet, çok açık ve net. Az önce söylediğimiz. Evet, devam ediyoruz. Şimdi yeni bir başlık atıyor Şeyh. Evet.